بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ve yutuyon Allah ve Rasulü Hlâikâ, seyirhamuhumullah. İnna Allah aziz, hakim. Salatukullahı alaheim. Ve bıllana Rasulünnabiüllâkim. Ve nâmû ala zâlîkâ min al-shâkirîn, al kalbin Çok aziz. Ve pek muhterem Müslümanlar dinliyorsunuz. Ve artık beyin perdeleriniz arasında ve kalbinizde yer etti. Maya tuttu ki mahlukatın göz bebeği insan ultra dönüşüm olur. Fırsıya müderrisler çıkıyor. Muhatabı insan, nimbere katipler çıkıyor, muhatabı insan, mihrapta hocalar dönüp konuşuyor, muhatabı insan, yüz yillarda mürşitler, Meşayih i kiram pazaratı konuşuyor, muhatabı insan, asırlar boyu bin yıllarca 124 bin embiya konuşmuş, muhatabı insan.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 bu cennete girmek ve cemal görmek pek yattığı yerde de olmuyor muhterem ünlüler. Bayağı ciddi cihatlar, ciddi mücadeleler istiyor. Nefsle mücadele, şeytanla mücadele, dünyanın çeşitli dağ dağlarıyla mücadele. Ve bu mücadelede de, bu cihatta da zafer kazanarak Allah'a dönmek. Mevla Kur'an'ında Ellezî <gülüyor> halakal meuta vel hayâte liyeblûvekum eyyukum ahsenu amela. O Allah ki hayatı ve ölümü dünyaya geliş ve dönüşü mukadder kılmıştır. Niçin liyeblûvekum eyyukum ahsen amela? Hanginiz bakalım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 insanın bu esine temas ederek tercihi bendinin sonlarında öyle diyor hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merdümü dideyi merdümü dideyi ekvan olan ademsin sen muhterem şöyle bir zatına güzel bak diyor kendine dön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 Öyle diyor, ölürken dünyanın ne büyük hakikat olduğunu anlayacaksın diyor bu manaya. Çünkü kazananlar hep dünyada kazandılar. Ahiretten kazanarak gelmediler muhtemel ünlüler. Evet. Enbiyanın gözyaşları, fahri kainatın parmak tırnak araları şişinceye kadar, topuklarına kan oturuncaya kadar, bakınız Sure-i Celil-i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 Karanlık kalan bir şey yok zaten muhteremimiler. Evet. Ya. İslam'da her şey ay aydınlığı değil kuşluk vaktinin ışığı ile işlenmiştir. Her şey parıl parıl. Evet. Rabbim bize gönül gözümüzü açarak bakmayı nasip et İslam'a diye dua da ediyorum muhterem mimiler. Cenab-ı Hak buyuruyor Esra'yı Zübillah <�leyen> وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُوا بَعْضُ İnanan erkek müminler ve inanan kadın mümineler بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُوا بَعْضُ Bazısı bazısının biri diğerinin yaridir, yaveridir, dostudur, yardımcısıdır, muinidir, kardeşidir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 Arşın birliği, Allah'ın birliği, Kur'an'ın birliği, Hz. Muhammed'in deşesinde sahabenin yolunda bir birleşirlerse İstiklal Marşımızın şairi, büyük şairi öyle diyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Gençler,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 Ruhumu kıyamete kadar Resulullah'a komşu kıl. Mahşer'in ötesinde cemalinden mahrubet ve o gibi büyük şairlere, büyük ediplere, büyük insanlara, büyük liderlere ya bak mümin kardeşim bak, Akif ne diyor bak. Âlemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böründe yatan şaşkın adam kalk diyor. Yazık, yazık, kanın kurumuş diyor. Leş mi kesildin? Habir devin, sen tarihte böyle değildin diyor. Muhterem Müslümanlar bunu bir buçuk milyarar söylüyor. Yüce Rabbim şuur ihsan buyur. Bize Kur'an'ında buyurduğun gibi, vel müminün ve vel müminatı bahuhum evliya übâ Kerem buyur.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 Dünyada kaldıkları müddetle iyiliği emrederler, kötülükten derler. Geleceğim, döneceğim. Ve yuqimunas salata ve yutuna zeka cennete girecek, cemal görecek seçkin insanların, müntaz Müslümanların, Allah'a kul olup secdeye kapananların, arşa el açıp bir hasa İslamiyetinin saadetini dileyen Müslümanların evet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 İmtehanda aridir. Ve le nebluwannakum bi şey'in min el-khaufi vel-cu'i ve naqsim min el-amwali vel-anfusi vel-samarat. Febashir sabirin Cibril Aleyhisselam'ı kafirler tepesinden böyle ağaçla beraber biştiler. Bir ağacın içine girmişti. Ağaçla beraber biştiler. Yahya Aleyhisselam'ı paramparça ettiler. Kabri Şam'da Cami-i elinin biri Allahu alem sol eli olacak.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 ve la taqulu limen yuqtulu fi sabilillah amwat bel ahyaun walakin la tashurun Amwata diğer ayet cülede la <gülüyor> tahsabennel leqtulu fi sabilillah amwata bel bel ahyaun ind rabbihim yurzakun İki ayrı ayet kerimede birisinde bel ahyaun la şehitler kabirlerinde giridirlersiz şuur etmezsiniz o sırra giremezsiniz diğer ayet cülede ''Bel ahyâûn inde rabbihim yurzakûn'' ''Kabirlerinde diridirler ve merzukturlar.'' Onu siz suret katiyede o hakikati görmeye gücünüz etmez diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Şimdi cephede İslam için canını veren bir şehit bile kabrinde yıllarca kalıyor. Cesedini toprak yemiyor. Hakiki şehidin Peygamberi Zişan Efendimizin cesedini toprak yer mi? Müslümanlar.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 Şekilde kendine bir sahabul beheynadan diyor koca Akif'in sözü Harimi dini mübinin Ahır değil oradan Şekilde kendine bir sahabul beheynadan Behey domuz Burnunla gübre itekleyeceksen eğer Veya Mevla muhafaza buyursun Boynuzunla yer karıştıracaksan Dini mübinin harimi değil senin için başka ahırlar gerek diyor Akif koca Akif Harimi dini müminin Ahır değil oradan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 Şeyh Galip merhum Şeyh Galip merhum Pare pare dili mecruhi perişanımdan Seri de gezen her ite bir pare feda diyor Derdi iftirakınla Aşkınla Parça parça olmuş kalbimin Şeyh Galip'in dedim Her parçası Medine'in uç sokaklarında gezen Köpeklere feda olsun ya Resulü Allah diyor ya ya ya vücudumun bir parçası demiyor ondan utanıyor da kapı caminin muhterem cemaati vücudumun bir par parçası demiyor da kalbimin iman ve aşkla dolu kalbimin her parçası seri de gezen her ite bir pare feda diyor muhterem müslümanlar ya Osmanlı ve bugün Kerbela'nın kenarında metfun devrinin en büyük şairi Fuzuli de öyle diyor. Fuzuli de öyle diyor. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim? Vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim? Vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Muhterem kardeşlerim Fuzuli de öyle diyor. Derdinle ve hasretinle ve iftirağınla ve aşkınla vücudumu öyle zayıf kıl ki Ya Resulullah zerre haline gelsin zerreler haline gelsin badisaba beni alarak lahdine kabrine götürsün yapışıp kalayım bir daha kıyamete kadar vuslatından ayrılmayayım ya Resulallah <Gülüyor> Muhterem arkadaşlarım Necip Fazıl'a uğramadan olur mu? O koca mütefekkir de öyle diyor Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum Ya Rabbi.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 aşk erinin söylediği gibi olur aşkerinin söylediği gibi şerhi aşk ermenbiguyem ber devam sat kıyamet bir güzerat var na tamam Eğer diyor aşkın Hazreti Muhammed'in sevgisinin şerhini açıklayacak olsam bin kıyamet kopar da onun sevgisi yine hakkıyla açıklanmış olmaz diyor muhterem sunmalar bu da Mevlana'mızın Akıl kurban kün bepişi Mustafa. Hasbi Allah, Güvki Allahum kefa Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da Hasbi Allah ki kula Allah yeter dö. Muteren Müslümanlar Pakistan'a kadar uzanıyoruz. İkisini birleştirin Bengali beraber 200 milyona yakın Müslümanın hatta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 Ömür boyu haya ettim söyleyemedim. Ama ihtiyarladım. Kabre doğru yaklaşıyorum. Bugün söyleyeceğim diyor. Eğer Kubbey Hadra'nın gölgesinden bana bir kabirlik toprak lütfedersen diyor. Yani Cennetül Bakı'da kubey Hadra'nın gölgesi güneş böyle batıya yağınca ta Cennetül Bakı'ya kadar varıyor ya. Kubeyi Hadra'nın gölgesinden bana bir kabirlik yer nasip edersen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 Resulullah'ın gösterdiği çizgide izini izleyerek yürürler, itaat ederler. ''Ulayike <gülüyor> seyerhamuhumullah'' Onlara Allah'u zülcelal rahmetiyle, merhametiyle, lütfüyle, keramiyle, izazıyla, ikramıyla muamele edecektir. Allah'a azizün hakim'' Allah hem aziz ulu ve kavidir, hem hakim yaptığı her şeyde aklımızın ermediği, bilemeyeceğimiz nice trilyonlar hikmetler vardır. Vadallahü Mümin ve Müminat Cennetlerin tajı, min tepeti el anharı, halidin fiha. Allahü Mümin erkeklere ve Mümine hanımlara vaat etmiştir, altından nehirler akan cennetleri bekliyor onları. Ve mesakine taibeten fi cennate adin. Adin, yani ikamet ve ebedi kalış cennetlerinde. Güzel, güzel köşkler ve saraylar onları bekliyor. Ve mesakin taibeten fi cennate ebedi ikamet cennetlerinde mümin kullarım için saraylar, köşkler, meskenler hazırladım diyor. Bununla bitiyor Müslümanlar. Ne oldu oldu. Bugün müjdeliyorum demek ki müterremüler. Emri bil muaruf bahçini geçen Cuma gelecek Cuma konuşur ve <gülüyor> masumumu öylece keseriz. Ve Cenab-ı Hak cennetlerin mutu şöyle.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 zerrelerinize kadar bir daha ebedi susuzluk hissetmeyeceksiniz diyor var efendim bunlar kafi değil ve rızvanum minallahi ekbar Allah'ın en büyük rızası da sizin için olacak ne demek rızvanı ekber sonunda bir daha ebedil abad gazab olmayan kahır olmayan fena olmayan bitip tükenli olmayan o rızanın gölgesinde ve şemsiyesi altında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 e dünyada çile çekilirmiş demek, halal olsun diyoruz bu muhterem Müslümanlar. Ne yapalım? Akıbete ömrümüz Ravza-i geçsin, Peygamber Efendimize komşu olalım inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar kapomalar nasibi mukadder ile hak, hak bilip hakka ittibak batılı batıl bilip batıldan iştina beyleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garrayi ahmediyeyi muhammediye temessük ve ittibalarımızı yemen feu ma ile dertlilerimize deva hastalarımıza şifa borçlularımıza edalar nasip ve büyeser cümlemize ve bütün din kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifata ve ikram ile. Subhan Rabbi, Rabbil İzzete ve ma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.